Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhaba ben Kenan Doğan 15 günde bir çarşamba günleri açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Bugün stüdyomuzda çok özel bir isim ağırlıyoruz bizler için sevgili Ali Denizci bizlerle birlikte. İzninizle Ali abi diyeceğim. Eyvallah. Ali abi hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Ali abicim yaşam öykünüz nerede nasıl başladı? 1960'lı yılların başında Yeniköy'de başladı. İstanbul'da köylüyüm yani. Ondan sonra e, orada bir Yalı'da doğdum. E i̇şte iyi eğitimli bir ailenin çocuğuydum. Ben de iyi eğitim alarak büyüdüm herhalde. E, sonra çelişkilerle dolu bir yaşamdı. 1970'li yılları ben çok iyi hatırlıyorum. İşte her şeyin kuyrukta olduğu, yok olduğu yıllar. Ee, yanınızda can çekişerek ölen Kalp ilacı olmadığı için insanlar ee, Ama depolar Kalp ilacı dolu İşte insanların evlerinde ampul yok ee, Piyasada yağ yok benzin yok Şeker yok o yok bu yok Bir sürü şey ee, Ve aslında bir sürü şey de var ee, O yıllarda büyüdük Ve tarafımızı seçtik ee, Anarşist olmaya karar verdik <gülüyor> Kaç yaşında karar verdin Elif ya bu pek karar vermekle ilgili bir şey değil galiba. Sonuçta öyle doğuyorsun. Yani bakarak kimse olmuyor. Yani şeyi hatırlıyorum mesela okula gitmiyorum. Bizim sokakta Cüneyt Arkın, Zeki Müren, Türkan Şoray falan oturuyordu. Etiler bölümü bir de var tabii. Yazları Yeniköy'deydik, kışları Etiler'deydik. Çeliktepe'den, Gültepe'den gelen gariban çocuklar. Cüneyt Arkın'ın evini görmek için kendisini görmek için orada bir birikiyorlardı mahallenin çocukları da onlardan işte misket alıyorlardı haraç olarak paraları varsa para alıyorlardı ben gidiyordum onları dövüyordum aldıkları misketleri o çocuklara geri veriyordum yani ilkokula gitmediğim yıllarda bu oluyorsa demek ki insan bir şeylere doğuştan hazır olarak doğuyor sonra kendini o konuda geliştiriyor Anarşist olmaya karar vermen babamla mecburen annem çünkü şiddet gören bir kadındı biz de görüyorduk ee, babamı döverek hayata atıldım diyebilirim ee, ondan sonra evden ayrıldım. Kaç yaşında evden ya yani? 17 yaşındaydım. 17 yaşında da babanızla kavga ederek babanızı döverek evden Eyvallah. ayrılmak durumunda kaldınız. Eyvallah. Ne yaptınız 17 yaşından sonra? Şey üniversiteyi kazanmıştım. İşte Kaniyce Sokak 5 numara Anadolu Hisarı'nda 5 arkadaş bir eve yerleştik. Üniversitenin neresini kazanmıştınız? Güzel sanatlar. Şey çatı arasından para yok güvercin alıyorduk oltayla. Onu kaynatıyorduk çorba yapıyorduk pilav yapıyorduk bilmem ne. Korkunç bir servetten bir anda yoksulluk. Siz bütün serveti reddederek babanızla ailenizden ayrıldınız ve üniversiteyi kazanmıştınız. Üniversitedeki arkadaşlarınızla bir eve çıkarak yaşamınızı kendiniz idame ettirmeye tabii, başladınız. Tabii, tabii. Araba yıkıyorum işte ne bileyim şey Hünkar Lokantası vardı Beşiktaş'ta. İşte sabah gidip çorbasını çıkartıyorum falan. Gece şartın otelinin garajında araba yıkıyorum. Evet. Yine kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarının üstünde duruyorsun. En önemlisi babana muhtaç olmadan duruyorsun. Evet. Peki üniversiteyi bitirdiniz sonra? Ee, bir arada bir ceza bir pası var. Ne oldu o dönemde? Ee, yakalandım çünkü şey sağlam bir örgütün içinde militandım. Yakalandım ama o örgütle ilgili çelişkilerin başladığı bir dönemde. Yani demokrasinin hakkın. Örgütlerin içinde de olmadığını gördüm. Orada da biat kültürü olduğunu gördüm. Ee, bunları sorgularken yakalandık. İşte dönem 1982, Türkiye'de faşist cunta var. Ee, bir süre sorgulandıktan sonra, uzun bir süre, Diyarbakır cezaevinde kaldım iki yıl. Ee, sonra çıktım, ee, işte okulu bitirdim. Ondan sonra iş adamdı, süreci başladı. Ailenizle ilişkiniz bu arada? Annemle hep devam etti. Kardeşlerimle devam etti. Babamla uzun yıllar devam etmedi. Babamla işte 38 yaşında falan konuşmaya başladım. Yani 17-38 arası 21 yıl babamla hiç şeyimiz yok. Evet. Peki cezaevinden çıktıktan sonra iş yaşamına atıldın. Aa, ne tür bir işte müteahhit ulaştın? Müteahhitlik yapıyorum. Müteahhit Çünkü yeni mezun bir adam olarak kimse sana iş vermiyor. Kısa yoldan da para kazanmam gerekiyor. Büyük para kazanmam gerekiyor. Müteahhitlik hayatım başladı. Ufak işlerle başladık. Büyük ortaklıklara döndü derken iyi para kazandık. Sonra bir gün orada da sorguluyorsun kendini ne yapıyorum yani. Şimdi sabah kalkıyorum içmeye başlıyorum ee, ve şeyin hesabını yapıyorum mevcut param ben 70 yaşında olsam yeter ee, çocuklarıma da yeter. O halde niye bu kadar çok çalışıyorum çünkü sokağa düşmekten korkuyorum işsiz kalmaktan parasız kalmaktan yalnız kalmaktan korkuyorum bunlarla yüzleşmem gerekiyor dedim. Ama yani bunu sonradan yazıyorum. O, o an yüzleşmem gerekiyor falan demiyorsun. Ama bunu fark etmedin aslında içten tabi. Terki... Ya su yüz derecede kaynıyor, ama önce yavaş yavaş 99'a geliyor ya. 99 ile yüz arası bir derece ama o kimyasal tepkime başlıyor. Bizde de demek ki 99'a gelmiş, bir gün son derece sıradan bir olay oldu. Ee, bırakıyorum dedim, İndim aşağıda teknede yaşamaya başladım. Ee, bir balıkçı motorum var aşağıda İş yaşamını bıraktın Müteahhitliği bıraktın ee, Bırakmadım ortağım devam ediyor Ama ben gitmiyorum bir hafta sonra Ortağım geldi Ne yapıyorsun dedi Tabi cep telefonu falan yok o yıllarda Valla dedim bak İlyas e, Burada içiyorum biri geliyor Beni karşıya geçir diyor Geçiriyorum 50 lira veriyor Zaten akşama kadar ben 50 liralık içiyorum Bir de başka birini alıyorum getiriyorum. Ya Oğlum hepsi para olsa ne olur dedi Yok dedim, niçin çalışıyoruz? Nereye götüreceğiz? Ve bugün ölürsek bankadaki paranın bize faydası ne? İşte çocuklarımız, bana ne lan çocuklarımdan dedim. Ben yaşayamıyorum, korku içindeyim, sürekli içiyorum. Ve o hep çocuklarımız masalı, çocuklarımız masalı. Ama ben kimim ve bu dünyaya niye geldim? İnsanlığın temel sorusu bu. Bak bütün dinler, felsefeler kişisel gelişim programları, yoga meditasyon falan hep bu iki soruya yanıt vermeye çalışıyor. Kimim ben ve bu dünyaya niye geldim? Bu sorgulamayı yaptığında ve o teknede yaşamaya başladığında kaç yaşındaydın Ali abi? 28-29 28-29 yaşında. 30. Peki daha sonra ne yaptın? Sonra tabii sülale bırakmıyor arkadaşlar, bırakmıyor. Herkes geliyor, eve dönermeye çalışıyor. Yani sen özgürleşmeye çalıştıkça herkes sana pranga getiriyor. bur ayağına boynuna diyor. Baktım bunlarla olmaya olanak yok. Yürüye yürüye kum kapıya gittim. Kum kapıda bir surun içine yerleştim. Mağara deniyor onlara. Ee, uzun süre o mağaralarda yaşadım. Underground insanlarla birlikte. Yani sokaklarda yaşamaya başladım. Ee, başlangıcı sokaklar sonrası underground. İstanbul'un e, dehlizleri. Bilinmeyen tarafları. Bil, bilinmeyen tarafları. Ve şeyi gördüm yani açlıktan falan ölmüyorsun. Yalnızlık tamamen sanal bir duygu. Temel sorun yalnız kalabilmek. Ee, yalnız kalamazken hep yalnız kalacağını düşünerek korkuyorsun. Aç kalacağını düşünerek korkuyorsun. İşsiz kalacağını ya bir sürü kurgu var tamam mı? Çünkü annem baban sana geçiriyor. Okuduğun kitaplar geçiriyor. izlediğin filmler geçiriyor. Sen de üstleniyorsun bunları. Korkular içinde yaşıyorsun. Oysa korkacak hiçbir şey yok. Sonra bir gün dehndizlerden çıkmıştım. Kardeşlerim beni yakaladı. Aldı işte bir Bakırköy Akıl Hastanesi'ne götürdü. Ee, zeka şeyleri, psikologlar, psikiyatrlar falan. Zekam normal, aklım normal. Ama siroz olmuşum. İşte düzenli bir yaşama geçmezsem bir yıl içinde ölecekmişim. Yani de gittim aşağı mezarlığında bir mezar satın aldım. Mezarı yaptırdım şöyle kutu gibi. Önü açık. Üstü yanları kapalı, arkası kapalı. İçine bir sünger yatak attım. Orada yaşamaya başladım. Kaç sene sürdü Aşiyan Mezarlığı? 8,5 ay. 8,5 ay boyunca? Toplam sokaklar 3,5 sene. 8,5 ayı, son 8,5 ayı Aşiyan Mezarlığı. Neden? E, mezara gireceğiz ya. Bir yıl içinde içki, sigara, diğerleri bırakılmazsa öleceğiz. E, tamam mezar burada. Bir de rahat bırakmıyorlar dışarı çıktığımda. Ee, ...herkes geliyor... ...yani rastlayan geliyor... İşte ...evine dön falan filan yapma... ...utanmıyor musun? Utanmıyorum tabii... ...bunu da anlamıyorlar... ...mezarlığa gelebilecek kimse yok... ...mezarlıkta olduğumu iki kişi biliyordu... Ee, ...sonradan... ...dördüncü eşim de öğrendi... Bir ...mezarlıktan aşağı bir kere indim... ...o da aşağıda boğuluyormuş... ...gittim onu kurtardım... ...ondan sonra birkaç sene sonra evlendik... ...yani üç kişi toplamda biliyordu... ...dolayısıyla... Ee, gelebilecek kimse yok Yalnızsın manzaran çok güzel ee, Kitaplarım var Ne yapıyordun orada Okuyorum düşünüyorum Hep mezarlıkta mıydın hiç dışarı Hep çık... mezarlıktaydım, hiç dışarı çıkmadan ya Bir kere çıktım işte. Bir kere dördüncü eşini kurtarmak ee, için evladım. Çıktın onun dışında mezarlıkta Bir gün nasıl geçiyordun Ne yapıyordun gün içerisinde Valla sabah kalkıyordum Herhalde sabahtır bilmiyorum saatin falan yok ee, Bir bok benim vardı ...bol miktarda pilim vardı... ...işte şey dinleyeceksem... ...müzik dinleyeceksem dinliyordum... Ee, ...kitap okuyordum genelde... ...felsefe okuyordum... ...Oğuz Atay'ı hatmediyordum... ...Marquez'i e hatmediyordum... ...ondan sonra hala çok önemli... ...ikisi de benim için... Mesnevi okuyordum... ...Kuran, Tevrat, İncil... ...Ramayana... Ee, ...ne gelirse yani... Peki sokakta yaşamak, mezarlıkta yaşamak... ...zor değil miydi... Bir sürü kural var. Kendi kendinize koyduğunuz kurallar var. Bir sürü böyle ıbır zıbır yaşamın içinde uygarlık adına koyduğunuz, sizi köleleştiren bir sürü kural var. Bak kravat takıyorsun, takım elbise giyiyorsun falan. Ne gerek var ki bunlara? Kur'an, insanlar aslında memeliler. Bütün dünyada aynı şeyleri yapıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, tuvalete gidip boşaltıyorlar. Uyuyorlar ve ürüyorlar. İnsan bunun üstüne düşünmek gibi bir şey koyuyor. Düşünmek aslında yaşamı kolaylaştırmak için. Ama insan bunu yaşamı kavramsal hale getirmek için kullanıyor. Hazreti Ali'nin dediği gibi ilim bir noktaydı, cahiller çoğalttı. İşte ne gerekiyor sana? Bardak gerekiyor tamam mı? Sıvıyı vücuda rahat transfer etmek için. Sen binlerce çeşit dekoratif bardak yapıyorsun. 25 kuruşluk bardağın fiyatı 5000 liraya çıkıyor. Ve e, ne oluyor? 5000 liralık hedefi koyuyorsun. Kendinden uzaklaşıyorsun. Kim olduğundan uzaklaşıyorsun. Oysa karnını doyurman gerekiyor. Üstünün başının sıcaktan soğuktan tozdan koruyacak giysilere sahip olman gerekiyor. Bir de bir çatı gerekiyor. Güvenlik alanı gerekiyor. Ama sen bütün bunları mezarlıkta buldun aslında. Şimdi bak sen, bunlar senin sahip olman gereken şeyler. Ama sen bunlara sahip olduğunu sanırken onlar sana sahip oluyorlar. ...onlara erişmek için, daha iyisine erişmek için... boşanıyorsun, daha, ...daha iyisi, Yapmak daha fazlasın. durumda kalıyorsun... ...sen arabaya sahip olamıyorsun... ...araba sana sahip oluyor... ...evin sana sahip oluyor... ...eşin sana sahip oluyor... ...çocukların sana sahip oluyor... ...tanrılar bunlar işte... ...peki 8,5 ay sürdü... ...Aşiyan Mezarlığındaki He. yaşamın... ...sonra ne yaptın, ne oldu da Aşayan Mezarlığından ayrıldın... Vallahi bir aksakallı amca geldi... ...ee haliznasyon olduğunu düşünüyorum bana dedi ki yeter evladım bu kadar e, şimdiki olduğunu son kez gör e, İzmir'de tamam dedim işte o gün çıktım şeyden hani ölmeye yakın böyle halüsinasyonlar oluyor ya okuyoruz falan evet. onlardan biri dedim vakit geldi İstinya'da bir hamama gittim yıkandım temizlendim bir berbere gittim saçımı sakalımı toplattım üstümü başımı değiştim İzmir'e gittim işte oğlumu uzaktan seyrettim. Ondan sonra Alsanca'ya gittim, içtim içtim, sızdım, uyandım, ee, yeniden içmeye başladım. Bir kadın da sabah sporuna çıkmış, beni görünce durdu, yanıma geldi, oturup konuşmaya başladık. O da alkolik, eski bir alkolik. İçkiyi nasıl bırakacağımı gösterdi, bir adres verdi İstanbul'da Atsız Alkolikler Derneği. geldim ve içkiyi bıraktım. Ondan sonra e, bu yaşamı bu sefer benim kurallarıma uyarak onların kurallarını hiç takmadan dilediğimce yaşamayı deneyebilirim dedim. En azından bir deneyim. Kaç yaşındaydım bunu söylediğinde? Herhalde 33-35 falan ve ondan sonra kendi kurallarımla oynamaya başladım. Nasıl bir yaşam kurdun peki kendi kurallarına Ali abi? Basit. Nasıl Kur bir Kuralların olmadı basit. Ne yapıyorsun? Ha şu an mı? Yani o yaşam nasıl başladı şu an kendi kurallarına göre bir yaşam kurdun. Ve bu yaşamda e, toplumun dayattığı kuralları değil Ali Deniz'in kuralları ile sen bu hayatı yaşıyorsun. O Ali Deniz'in değil yaşamın kuralları. Hı. Temel şey ne İhtiyacımız ne karnımızı doyurmak üstümüzü başımızı giymek barınak. Biz bunu sağlıyoruz insanlara. Ee, hiçbir yerden yardım almadan yani hiçbir yer devlet belediyeler. Avrupa Birliği fonları bilmem ne, bunlardan yardım almadan tamamen gönüllülerin oluşturduğu bir kafe kurdum. Deller Kahvehanesi adında. Ee, herkes gönüllü. Bir butimiz var. İkinci el giysilerden oluşuyor. İnsanlar ikinci el giysilerini gönderiyorlar. Diğer insanlar geliyor oradan ayakkabısını, giysisini alıyor. Ondan sonra e, şeyimiz var. Oyuncakçımız ve kırhtanesiçimiz var. Yine ücretsiz olarak bütün çocuklara oyuncak ve kırtasiye veriyoruz. Marketimiz var. Ee, çevremizdeki ailelerin e, evlerine gıda, aylık kumanya gönderiyoruz. Bir aş evimiz var. Sokakta yatan e, günlük ortalama 150 insanın karınlarını doyurmasını sağlıyoruz. Ondan sonra onların tamamen sıfır bot, mont, uyku tulumu, battaniye, iç çamaşırı, beresinden atkısına eldivenine kadar her şeyini temin ediyoruz veriyoruz. Ee, ne bileyim kültürel gezilerimiz var çocukları işte bir sürü yere götürüyoruz, tanıtıyor, öğretiyoruz. Kaç senedir bunu yapıyorsunuz? 11 hocam? senedir. 11 senedir İstanbul'da, Balat'ta, ee, Um Balat'ta açıldık. Şu an Um Kapınındayım. Um Kapında Diller Kafesisi. Eyvallah. Ve orada evsiz insanlara yemek vermekten kıyafetlerine. Çocuklar için oyuncağa varıncaya kadar Okutmak. okutmaya ve aklınıza gelebilecek her türlü alanda onları destekleyebilmek için maddi olarak zorluk çeken ya da evsiz olan insanlara destek vermek için etrafındaki birçok insanı da seferber ediyorsun. Ve insanlar gönüllü olarak... Ben sana... seferber etmiyorum. Geliyorlar. Doğrunun peşinden insanlar gidiyor. Doğru ben değilim. Ee, organizasyon doğru. Bak senin yanındaki sokakta engelliler merkezinin... Ee, o... Oradaki sokakta bir pansiyon var. Orada 62 kişi yatırıyorum. 62 insanın parasını başka insanlar ödüyor. Bir kişi 400 lira. Ama ayda 400 lira vererek e, en son 74 yaşında bir amcayı yatırdık. Kartaldan her gün onun kapanına geliyor. Yemek bedava diye. E, terzi olduğunu düşünüyor. E, tamam bir zamanlar terziymiş ama iş arıyor bir yandan. Artık eller o kadar titriyor ki iğne tutacak hali yok. Ee, biri 400 lirasını verdi. O adam artık burada yatıyor. Kışı bu sene en azından donmadan, üşümeden geçiriyor. Şimdi biz insanlara bunu söylüyoruz. Yarın benim doğum günüm. Dedik ki gelin bir doğum günü kutlaması yapalım. Geçen sene kanserli bir çocuğu ameliyat ettirmiştik. Bu sene iki tane ameliyat yaptırtacağız. Üç hastaneye damar görüntüleme cihazı alacağız. Onkoloji servislerine. Birine bir solunum cihazı alacağız. Adam orada. Şey burada. Buyurun gelin. Siz de katılın, birlikte yapalım. Gelin birlikte yemek dağıtalım. Deniz Feneri'ni ya da Kızılay'ı, Kızıl Aç'ı yaratan bizleriz. Kontrol etmezsek nereye gideceğini bilmiyoruz. Bizim Deliler Kahvehanesi ya da derneğimizin adı Deliler ve belliler Derneği tamamen kontrol edilebilir bir organizasyon. Herkes içine girebilir ve özellikle girmesini istiyoruz. Ne kadar gönlüm varsa, ne kadar vaktim varsa o kadar katkıda bulun. Gel kafede çalış, butikte çalış, ayakkabıcıda çalış. Peki şu an bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasında eminim daha önceden bilenler vardır ama ilk defa duyan dinleyicilerimiz de vardır. Nasıl ulaşabilirler size? Ben de gelip Deliler Kahvehanesinde e, evsizlere yemek dağıtırken gönüllü olarak çalışmak istiyorum ya da bu dernekte gönüllü olarak e, yer almak istiyorum diyen dinleyicilerimiz nasıl ulaşacaklar sizlere? Valla telefon numarası kaç bilmiyorum. Ee, okuyabiliriz şuradan. 539 719 1959. Ee, ama e, Facebook'tan Deliler Kahvehanesi dendiğinde e, çıkıyor. Page de var, şey de var, grup da var. Ali Denizci olarak sorduklarında zaten tek videosunu izlemelerini tavsiye ediyorum. Yani e, şey e, hesabı yaparak gelmesinler. Hayır yok kardeşim siyasi bir tarafımız yok. Benim tabii ki var. Organizasyonun yok. E, dini bir tarafımız yok. Zaten şunu söylüyoruz mutlu olmaya geliyorsanız gelmeyin olamazsınız. Çünkü gördüğünüz man manzaralar karşısında kırılacaksınız. Ama ee, hayatın tüm acı gerçeğiyle tabii, bir yüz yüze gelecek. El uzat. El uzatacak. Uzat. Cennete gitmeyi hesaplıyorsanız uzak durun. İnsan olma görevini yerine getiriyorsunuz. Bu işten sevap olan da kazanamazsınız. Ee, benim şeyim, yaşam fazlasam gördüğüm duyduğum her şeyden sorumluyum. Sorumluluğu hissetmek gerekiyor Sorumluluk almak gerekiyor O taşın altına elini koymam gerekiyor Peki nedir Ali Denizci'nin hayali Bir hayalim yok Az evvel Sevil sordu Dünya için hayalin ne dedi Bir hayalim yok e, Kendim için de yok Çünkü günlük yaşayan bir insanım Yarın hesabım yok e, Kim olduğumu buldum Ne olduğumu buldum Dünyaya niye geldiğimi buldum Gerisi uyanışla ilgili ee, bir gün uyanacağım bunun sanal olduğunu biliyorum yani e, dünyanın gerçek olmadığını biliyorum ondan sonrası için bir takım şeylerim var ha, şunu söyleyebiliriz dünyada hiç aç insan kalmış böyle bir şey yok kapitalizm olduğu sürece insanın hırsı olduğu sürece aç insanlar ve çok zengin insanlar olacak ee, ama benim derdim şu Gördüğüm, duyduğum alanda aç insan bırakmayayım. botu olmayan çocuk bırakmayayım. Okumamış ya da müzeye gitmemiş, sanat galerisine gitmemiş çocuk bırakmayayım. Benim derdim bu. Elimin dokunabildiğine dokunmak, dokunabildiğine en iyi şekilde dokunmak ama bütün Türkiye'yi okutmak gibi ütopik, bütün dünyayı doyurmak gibi e, ütopik şeylerim yok. Sadece gördüğümden, duyduğumdan ve gönüllerimin gördüklerinden, duyduklarından sorumluyuz. Keşke Sınırlar da olmasa, savaşlar da olmasa ama keşkelerle yaşam yok. Ee, Şubat ayının kaçı bugün bilmiyorum ama 2019 yılındayız ve lanet olası dünya bu halde. Üçüncü Dünya Savaşı'nın içindeyiz. Ee, herhalde biz de Kurtuluş Savaşı'nın içindeyiz. Ee, çok sayıda mağdur insan var. Ben kimin hayatını değiştirebiliyorum? Çocuktan başlayarak ama. Ulaşabildiğimiz, gördüğümüz, Çocuk, duyduğumuz Çocuktan başlayarak Onun annesiyle şey devam ederek Erkeklerle pek ilgilenmiyorum e, 40 bin civarında Gönüllüm var Kaç tane erkek vardır dersin Azdır muhtemelen Ne kadar azdır mesela 5 bin He, e, 8 tane gönüllüm var <gülüyor> Peki Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz Ali abi Dinleyicilerimize buradan son olarak Ne söylemek istersin, ne mesaj vermek istersin Valla öyle bir mesaj kaygım da yok ya. <gülüyor> Ali abiye ne soru sorsam aynen soru geri bana dönüyor geliyor. Ee, elbette mesaj kaygın yok ama şu an bizi dinleyen ve eminim bu programdan ilham alacak birçok insan vardır. Onlara e, Ali abin de söyleyecek bir sözü vardır, bir cümlesi vardır en azından. Valla yaşam dediğim beyinden yüreğe bir yolculuk tamam mı? En uzun yolculuk ama mesafe olarak çok kısa bir yolculuk. Beyinden yüreğe gitmek gerekiyor. Yürekle görmek gerekiyor, ee, yürekle algılamak gerekiyor, yüreğe gidebilmek için de kendinden vazgeçmek gerekiyor. İnsanlar hep mutluluğun, huzurun şeyini arıyorlar, ee, formülünü. formülünü arıyorlar. Formül çok basit, basit aslında, kendinin dışındaki insana, hayvana yardım etmen gerekiyor. Ben dedikçe olmuyor, olmaz da. Benden geçmen gerekiyor. Bize gelmen gerekiyor. Ee, ayırım yapmadan, dini, etnik, siyasi hiçbir ayırım yapmadan yardıma ihtiyacı olana yardım etmek gerekiyor. Bunu gelip bizim orada yapmaları da gerekmiyor. Yani açık radyoyu Anadolu'dan dinleyenler de var, öteden. Kendi bulunduğu yerde. Hani şey diyor ya, herkes kendi kapısının önünü süpürse evet, sorun kalma. Evet. Aynen böyle. Herkes kendi çevresindeki yoksullara, şeylere... Ulaşabildi, Ulaşabildiği, yerdeki kişiler olaysa. En azından şunu yapabilir, bir çocuğa ders verebilir. Para da gerekmiyor. İlkokul çocuğuna matematik dersi ver. Teyzenin torbasını taşı. Yolda gördüğünün taşı. Sokağını süpür. Kibir yapma, sokağını süpür. Hangi semtte oturduğun önemli değil. Ali abi çok teşekkür ederiz. Programımıza konuk oldun. Ee, yaşam öykünle anlattıklarında Eminim şu an bizi dinleyen birçok dinleyicimizin Hayatına dokundun Seni zaten tanıyanlar bilenler Tanımadan önceki e, Dünyaya bakışlarıyla seni tanıdıktan sonraki Bakışlar arasında eminim Çok farklar vardır ee, Dokunduğun tanıştığın insanların hayatına izler bırakıyorsun Keza ben de seni tanımaktan Çok memnun oldum ve bugün programıma konuk olduğun Kenti Gizli Öyküleri programında Yaşam öykünü paylaştığın için de çok teşekkür ediyorum sana Eyvallah diyoruz Evet efendim programımızın sonuna geldik. Bugün programımızın konuğu Ali Denizci'ydi. 17 yaşında e, varlıklı bir ailede doğup büyüdüğü bütün o aileyi ortamı güvenli alamını her şeyi bırakıp kendi mücadelesiyle hayat mücadelesiyle var olma savaşı veren ardından kendi parasını kazanıp yine e, gayet varlıklı bir haldeyken bir gün o yaşamı ve yaşamın hayatın bize dayattığı bütün kalıpları reddedip ee, ...sokaklarda, kentin sokaklarında, dehlizlerinde e, yaşayan... E, ...ardından öleceğini öğrendiği için, bir senelik ömrü kaldığını öğrendiği için... ...gidip Ayşehan Mezarlığı'nda 8,5 ay bir mezarın içinde yaşayan... ...sonrasında da bütün bunların hepsinden arınarak... ...o beyinden kalbe yolculuğunu tamamlayıp kendini bulup... ...bugün evsiz insanlara, zorda kalan insanlara, darda kalan insanlara yardımcı olan... ...yardım eden ve etrafında binlerce insanı toplayan çok özel bir yaşam öyküsünü sizlerle paylaştık. Ali abi gerçekten hepimize ilham olacak bir yaşam öyküsü. Ee, umarım en kısa sürede e, yerinde de kendisini ziyaret edersiniz. Deliler Veliler Kahvehanesi, Deliler Deliler ka ka Deliler Kahvehanesi ve Deliler Veliler Derneği kapıları herkese açık. Buradan e, tüm dinleyicilerimize de sesleniyoruz. Programımızın sonuna geldik Sizlerde benim de paylaşmak istediğim yaşam öyküm var derseniz Bizlere instagram ve facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından ulaşabilirsiniz 15 gün sonra Tekrar görüşünceye dek ben Kenan Doğan Ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel Hoşçakalın Kentin Gizli Öyküleri